Bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bil cümle peygamberan izan ve resulü fiham Aleyhimus salavat ve selam efendilerimizin Ezvacı Tahirat'ın Ehli Mustafa'nın Evladı Resul'ün, Ashabı Resul'ün, Etba'a Resul'ün Din, millet, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş bütün büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, atalarımızın ruhları için. Bilcümle Piran-ı İzam ve Dervişan-ı Kiram, khaseten Mevlana Celaleddin Rumi, pederi, alileri, Sultanül ulema ve hauddin veled. Burhaneddin muhakkik Tirmizi, şems Tebrizi, Salahaddini Zerkubb, Hüsamettin Çelebi, Sultan Veled Ulu Arif Çelebi ve Bilcümle Çelebiya'nın, Kahmışa'nın, Dervişa'nın, Mesnevi Şarihlerinden Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Bursa'vi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufa'yı Bey'in, Şefik Can Hocamızın, Tahirül ül Mevlevi Hazretlerinin, Mithat Bahari Bey'in, Selman Deden'in, Celalettin Çelebi'nin ve bu yola hizmet etmiş diğer zevatın ruhları için. Diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, ana baba, akrabayı taallukatımızdan, üzerimizde hakkı bulunan ümmeti Muhammedten Muhammed'den ahirete gidenlerin kafesinin ruhları için. Bir cümle ehli iman ervahı için rızaen lillâh الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعلم مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bu mağmara beden şehbernist bakeriman kerha düşvarnist huzura varmak için bende takat yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme kesafeti cismaniyeden kurtulmadıkça letafeti ruhaniyeye vasıl olmak imkanı yoktur diyor Hazreti Mevlana Kesafet-i cismaniye nedir? Bu cismin, bedenin kendine mahsus maddi ihtiyaçlarından diyor. Bunlardan kurtulmadan, ruhi bakımdan tekamül olmaz. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Bunları put yapmaktan kurtulacağız. Yemeği put yapmayacaksın, giymeyi put yapmayacaksın... İşte bütün dünya nimetlerini Kendine put yapıp tapmayacaksın Futbol topuna da tapmayacaksın Ona göre dikkat et Yani bu dünyaya ait Birtakım şeylere sevdalanıp da Bağlanmayacaksın çünkü geçici Bağlansan da Onları terk edip gideceksin Mesela en sevdiğin yemek nedir Zaten 60 yaşını geçtikten sonra Doktor sana onu yasaklıyor Evet. Diyor ki bunu yemeyeceksin. Çi köfte mi seviyorsun? Diyor ki miden kaldırmaz artık. Değil mi? İçkiye mi iptila düştün? Doktor diyor ki kalbin yorulmuş. İçersen ölürsün diyor. İçkiyi terk ettiriyor. İşte bilhassa menhiyat dedim. İşte Sivara bugün kavgası yapılan şey. Diyanet İşleri Başkanı bir şey söyledi. Sigara haramdır, bence de haramdır dedi. Sence sen kim oluyorsun ya? Allah aşkına niye kendini ortaya sokuyorsun? Bu kadar sigara içen insan var. Peki bunlar hep haram mı işliyorlar? Böyle. Böyle babam da sigaradan öldü. Kayınpederim sigaradan gitti. Çok sigara içerdi rahmetli. E şimdi bunlar hep ömür boyu günah mı işlediler? Yok öyle bir şey. Vaktiyle verilmiş fetva verilmiş. Ta 4. Murat zamanında Şeyhülislam efendi Sivar Aleyh'in konuşmuşlar. Diyor ki, ben buna mekruh dedim diyor. Eğer haramsa diyor, Allah ben yanlış yaptığım için beni yaksın ama ümmeti Muhammed'i yakmasın diyor. Bunu içenleri yakmasın diyor. Dikkat edebiliyor musunuz? Bir kişiyi diyor ben kendimi feda ediyorum. Bu haram değil, mekruh dedik diyor. Çünkü nası katı olması lazım? Yani ayette sarih, kesin emir olması lazım. Hadiste de efendim o zaman sigara yoktu işte falan filan. İkinci bir husus var. küllü muskirin haram. Sigara onu size kafanız aydınlansın diye söylüyorum ha. Şey değil. Sigara değil mevzumuzu başka şey şimdi. Onun için ha. İkincisi sarhoş ediyor mu? Hayır. Sarhoş etmiyor. Hacı Talip efendi vardı. Benim babamın hocası işte. Babam vefat etti. O da çok üzüldü tabii. Dedemin de talebesi. Onu söyleyin. Köyümüzün hacısı, hocası, muhaddis, icazetli, o medreseden yani öyle şey değil. Böyle merdiven altında yetişmiş hocalardan değil ya. Yani. Bir gün gittik Köyde böyle konuşuyoruz camide caminin önünde son cemaat yeri var orada toplanır sohbet ederler hep dini sohbet. Yahu dedi bu benim dedi torunlar dedi İmam Hatip Okulu'na verdik bunları dedi geldiler dedi dede sigara haram sen sigara içiyorsun haram işliyorsun dediler dedi bu ne zaman çıktı nereden çıktı bu falan dedi torunlarını bana şikayet ediyor. Ben dedim, hocam yani siz bizden iyi bilirsiniz bu işleri. Fetvaların içinde siz bizden daha, biz başka şeyler okuyoruz ama siz onların içinde yetiştiniz, büyüdünüz dedim. Bir şey haram olması için ya hakkında kat'i nas bulunması lazım. Yahut da nas ile haram edilen şeylerden birinin benzeri olması lazım. Kıyas yoluyla. Nedir dedim haramın sebebi? İçkinin haram olmasının nedir? sarhoş ettiği için. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki küllü müskerin haram, her sarhoş eden içecek haramdır diyor. Şarap benzeri, ister sıvı olsun, içker başka sebepten olsun işte. Şimdi 70 çeşidini çıkardılar. Bonze'den bilmem işte biz eroin falan biliyorduk. 70 çeşit şimdi şey çıktı, zehir. Allah korusun gençlerimizi. Muhafaza eylesin. Hep dua ediyoruz zaten. Dedim siz bunu biliyorsunuz. Siz sarhoş ediyor mu dedim. Yok yahu dedi. Vallahi dedi. O kendisinin de şeyi var. Zeytinyağı fabrikası var. Köyün zenginlerinden. Ben dedi içinden çıkamadığım hesaplar olduğu zaman dedi çekiyorum bu çıkaradan iki nefes dedi. Zihnim dedi berber aynası gibi pırıl pırıl açılıyor dedi. Bilakis istedi sarhoşluğu falan değil o gevşekliği arıyor dedi. Uyandırıyor zihni falan. E tamam dedim sen fetvayı veriyorsun işte. Öyleyse haram değildir. Nedir? E kalbe zarar var tabi. Zararı var. Zararını inkar etmiyoruz. Ama çok yemek de şeydir. Kuru fasulyeyi bir porsiyon yerine üç porsiyon yersen. Karnın harlar, kurlar falan bağırsaklarında patlayacak gibi olur. Gaz yapar. Şimdi o da haram. Çok yemek de haram. Yani ihtiyaç fazlası. Her şey haram. Ama o dini manada haram olması için sarhoşluk vermesi lazım. Yok dedi tam aksine dedi yahu dedi. Vallahi dedi kafam dedi böyle bulanık olduğu zaman dedi. İçinden çıkamadığım hesaplar önce çekiyorum iki nefes dedi. Zihnim bir açılıyor dedi. Berber aynası gibi oluyor. Tamam o zaman. Böyle. Her şeye böyle ileri geri konuşmak. Bitmiş işlerle uğraşıyoruz biz. Fetva verilmiş efendim. Ta 4. Mürvet zamanında Şeyhülislam Efendi'ye sormuşlar. Sen buna niye mekruh dedin? Demiş mekruhsa zaten demiş ben doğru fetva vermişim. Kendimi de ümmeti Muhammed'i de kurtarmışım. Ama haram ise de ben yanlış olarak mekruh fetvası verdiysem Allah Allah Beni yaksın ama ümmeti Muhammed'i yakmasın Bu kadar şeyle. Şimdi neyse bu, bu geçti. Şimdi. Anlaşıldı değil mi? Mesela bir şeyin haram olması için ya Kur'an'da hadiste kesin kat'i yasak emir olması lazım yahut da yasaklanmış olan bir şeye benzemesi lazım. Eroin için aynı şeyi söyleyemeyiz. Esrar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü o gerçekten sarhoş ediyor. O bonzayı falan içenleri, o işte şeyler, o görüyoruz. Bırak sarhoş etmeyi. diyor çocuk, ayaktaki duramıyor. Çacat diye kaldırma düşüp yatıyor, bayılıyor, bayıltıyor. Öyle, öyle işte onlar haram efendim. Haramın da, helalin beyinun diyor zaten hadisi. El haramu beyinun vel helalu beyinun. Haram da açık seçik ortaya koymuştur, Helal da açık seçik ortaya koymuştur. Kesafetli cismanı yenen kurtulma. Kesafetli cismaniye'ye anlatıyorum. Kesafetli cismaniye, cesetle, bu bedenle ilgili maddi ihtiyaçların aşırı derecede tutku haline getirilip putlaştırılması diyor işte. Bunlardan kurtulmadan ruhen gelişemezsin. Manevi şey olmaz. Ahlakın gelişemezsin. Manevi gelişme olmaz. Bugünün insanı neye tapıyor? Maddeye tapıyor. Evimiz olsun, arabamız olsun, işte yazlığımız olsun, kışlığımız. Tamam, bunların hepsi dünya, dünya nimetleri. Dünya nimetleri, dünya gibi geçicidir. Bunlara, bunlar ahireti kazanmak için merdivendir, ama tapılmak için put değildir. Heh, Hazreti Mevlana bunu anlatmaya çalışıyor. Mesnevi baştan sona bunu anlatmaya çalışıyor. Seveceksen nimeti vereni sev, şükredeceksen ona şükret. Nimete tapma. Bütün mesele o, esas işin özü odur. Biz nimet peşinde koşuyoruz, nimeti verenin peşinde koşmuyoruz. Öyle diyor zaten. Şükre nimet, bihterez nimet müvet diyor. Nimete şükür, nimetten daha değerlidir Allah katında. Biz az şükrediyoruz, Kur'an da onu diyor. Ve kalilun min abadiye şükür diyor. Benim kullarım içinde şükretmeyi bilenler çok azdır diyor. Şükür ehli olanlar çok azdır diyor. Allah yaratan bilmiyor mu yarattığını? Ha. Bu geçici dünyaya tapıyoruz. Ahireti unutuyoruz. Hesabı unutuyoruz. kitap gününü unutuyoruz. Ondan sonra dehşettir, vahşettir, savaştır, ölümdür, gasptır. Sokak orta gündüz güfe gündüz caddelerden kuyumcu soyuluyor, marketler soyuluyor, bankalar soyuluyor. Eskiden gece çalışırdık hırsızlar Gündüze döndürdüler işi e Bu kadar şey için Bu kadar suç oranı Yüksek bir dünyadaki bize En az olanlardan bir tanesi Türkiye'dir Göğe çıktık diye Aya çıktık diye seviniyor Amerikalılar Peki harem, şeyler, Harlem'de Gece bakalım Bir sokaktan öbür sokağa yaya gidebiliyor musun Aya çıkmakla iftihar eden o şeyler O kovboylar Gece sokağa çıkmaya cesaret edemiyorlar. Buyur. Bu bu yaşamak mıdır bu? Bizi korkuyla örükütüyorlar. İşte o bildiğim Indiana Joneslar, işte Süpermenler vesaireler falan nedir? Hep dünyaya korku yaymak içindir, korku salmak içindir. Hep vurdu, kırdı savaşlar. Bir takım o şimdi şeyler, o uzay yıldız savaşları adını verdikleri uzay savaşları, kıtalar arası füzeler. İşte Kuzey Kore ile Amerika arasındaki şey, diyalog. Ama bütün dünyaya korku salıyor işte bunlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ben dedelerimin yaşadığı dünyaya imranıyorum. Savaş meydanda yapılıyordu. Yenen taraf belliydi, yenilen taraf. Ama hiçbir sivil ölmüyordu. savaşa iştirak etmeyenlere kimse karışmıyordu. Çoluk çocuk, şimdi işte, işte 4,5 milyon insan var Türkiye'de. Bunlar keyfine mi geldiler yani insan evini, yerini, yurdunu, çiftini, çubuğunu, patarlasını, bağını, bahçesini terk eder de gider mi? Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın çaresi dünyaya fazla değer verdiğimiz içindir. Orada petrol var, orada başka madem var, orada başka bir şey var. Orada doğal gaz var. Onlara sahip olmak için. işte şeye bakın Venezuela'ya neler oluyor? Böyle bir dünyada yaşıyoruz ve hep korku içindeyiz. Geleceğimizden endişemiz var. E geleceğimizden endişemiz yoksa, varsa demek ki biz korku içinde yaşıyoruz demek Ahirete düşünmeye gerek kalmıyor. Ahir ömrümüzde neler başımıza gelecek diye düşünüyoruz. Dedelerimiz öyle değildir. Ahirette neler başımıza gelecek? Hesap gününden hesabı nasıl vereceğiz diye düşünüyorlardı. Bu hayat dünyada başlıyor, dünyada bitiyor. Çok kötü bir dünya. Gelmiş geçmiş, bütün asırların en rezilidir içinde yaşadığımız asır. En kötüsüdür. Onlar, bunun iftihar edilecek hiçbir tarafı yoktur. İnsanlığımızı almıştır. Komşulukları bitirmiştir, dostlukları bitirmiştir. Güveni kaldırmıştır ortadan. Kimse kimseye güvenmiyor. Kardeş kardeşe güvenmiyor. E, güvenin olmadığı... Gelecek ümidinin olmadığı bir dünyada nasıl mutlu olacaksın? İşte cep telefonuyla, bilmem şeyle, bilmem şey geçmekle, mesaj geçmekle falan filan, oyun oynamakla teselli bulmaya çalışıyor insanlar. Unutmaya çalışıyor daha doğrusu. İçinde bulunduğu stresi unutmaya çalışıyorlar. Evet, letafet-i ruhaniyeyi anlatıyor Hazreti Mevlana. Kendisine nasıl ve için denilemeyen Allah'ın işine kim keyfiyet vaz edebilir? Şu söylediklerim zaruret icabıdır. Hazreti Mevlana diyor. Ben diyor bunları size anlatıyorsam Allah'ın işine karışıyor gibi olmayayım diyor ama sizi uyandırmak istiyorum diyor. Bazen öyle bazen böyle tecelli eder. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi. Onun için din işi Hayretten başka bir şey değildir. Allah bu kadar nimeti, bu kadar güzellikleri, ayı, güneşi, dünyayı, kainatı, suyu. Her insan kendi vücudunda 300 tane mucize taşıyor. Hepimiz mucize taşıyoruz vücudumuz. Bak size söyleyin. Gözün görmesi bir mucizedir. Kulağın işitmesi mucizedir. Mikroskopla zor görülen 3-4 tane kemik tık tık birbirine vuruyor. O titreşim ses haline geliyor. Ondan sonra adamı sesinden tanıyorsun. Böyle. Kalbin çalışması mucizedir. Böbreklerin suyu süzmesi. Vücudumuzda bizim en fazla 5 litre ve 6 litre kan vardır. Her gün 24 saatte bunu bin defa çeviriyor böbrekler. Bin defa böbrekten geçiyor. Her geçmede bir kaç damla süzüyor bunu. Dikkat edin. Altı ton süz su kan süzüyor böbrekler, günde 24 saat için altı ton. Altı litreyi binle çarparsan altı ton yapar zaten. Bin defa çeviriyor bu, bu kanı. Bu, bu bu bu mucize değil de nedir? Sen buradan ekmek yiyorsun, işte bilmem dolma yiyorsun, pilav yiyorsun. 18 saat sonra kan oluyor. İşte işte midede 7-8 saat kalıyor. İşte oradan sonra falan bakıyorsun ki böbrekten geç şey, şeyden geçmiş, mide, ince bağırsaklardan geçmiş, süzülmüş, kan, şeye gitmiş. O gıda onun şeyi özeti, özet karaciğer kara ciğer onu kana çevirmiş, göndermiş kalbe, kalp göndermiş vücuda. olsun. Karda üşüyorsun. Ya, ya diyor. Böyle diyor. Bir tatlı canım istiyor diyor. Belli ki karda şeker düşmüştür. Tatlı canın istiyorsa ya. Yani. Hele soğuk kış günlerinde böyle sıcak vücudu şey edecek bir şeye ihtiyaç var demek. Hemen alıyorsun bakkala giriyorsun. Bir topak, bir yumak şey alıyorsun. Helva yahut ne varsa diyorsun ay kendime geldim diyorsun. Buyur. 10 tane fabrika kur. Ver buradan ekmeği bak bakalım kan olalık çıkıyor mu? Her birimiz Allah'ın yarattığı bu vücudun içinde yüzlerce mucize taşıyor. 300 diyorum ama daha fazla. Beynin çalışmasından bahsetmedim. Aklın çalışmasından bahsetmedim. Psikolojik dünyamız, duygu dünyamız, kalbimiz sadece kan şey etmiyor. Sürekli duygularımız değişiyor. Sabahtan kalkıp, bugün üzgünüm diyor. Niye bir, Ne oldu diyor. Hiçbir şey yok ama canım sıkılıyor diyor. Bu nereden geldi bu can sıkıntısı? Belki geçmiş olayların üzerimizdeki etkisidir. O zaman atlattık, sonradan nüksediyor. Hatırlamıyorsun. Sebebi bilinmeyen üzüntüler. Yahu sebebi unutulmuş gitmiş üzüntüler. Böyle, şimdi böyle bir Allah bizi yaratmış sen buna kul olmaya çalışacaksın seni yaratan bu kudrete bu güce kul olmaya çalışacaksın sen kendisi de diyor zaten buyuruyor Kur'an'da ve ma halaktul cinne ve insa ille li ben insanları da cinleri de sadece bana ibadet etsinler diye bana kulluk etsinler diye yarattım kulluk nedir Allah'tan gelen emre itaat etmektir Allah'ın dediklerini emrini yapmaktır Allah buyurur Muhammed duyurur, sen de yaparsın. O kadar. Şeriatta odur. Şeriatta Muhammed'in duyurduklarıdır. Allah'ın buyrukları, Muhammed'in duyurdukları var. Sen de işi yapacaksın, sana düşeni. Yapamadığın için de Allah'tan özür dileyeceksin. Af dile ya Rabbi emrettik ama biz yapamadık. Kusurumuza bakma, bizi affet. Biz aciziz, zavallı. Acizini bilene Allah affeder. Kibir en büyük günahtır. Evet devam ediyoruz efendim. Bazen öyle bazen böyle tecelli eder. Onun için din işi hayretten başka bir şey değildir. Sadece bizim üzerimize değil kainatta da öyledir. Çimenler, çiçekler, sular, ağaçlar, hava, oksijen. Geçen bir şeyde televizyonda helyum hakkında konuşuyorlardı. Bu göktaşları sürekli atmosferin dışından dünyamıza düşerler. Yer çekimi tabii. Var o yer çekiminin alanına girdiği zaman dünyamıza, atmosfere girdiği zaman da böyle meşale gibi yanarak düşer. Çünkü oksijen yakar o hızla gelen o metal yani neyse onu ışık şekline dönüştürür. Küçükleri zaten gökyüzünde kaybolur gider. Büyükleri de yanar, yandığı kadar yanar, yanmadığı kadar da yere düşebilir. İşte büyükleri de işte felaketlere sebep oluyor. Allah korusun. Şimdi biz zannediyorduk ki bu normal. Tabi kendiliğinden olan bir şey. Halbuki o atmosfer üstündeki helyumu yani bir nevi hidrojen gazının şeyini aşağıya taşıyormuş. Dünya üzerinde tabi hidrojen azalıyor, helyum azalıyor. O taşlar Oradan beraber gelirken o boşlukta helyumu da arkalarından sürükleyerek getiriyorlar. Böyle besliyor. Sürekli besleniyor atmosferimiz, dünyamız. Böyle, e böyle bir nimet. Peki Allah bunları niye böyle yarattı? Kendisine hayran kalalım diye. En büyük, en son, en son dünyadaki ibadet, kulluğun en son mertebesi Hayranlıktır. Hayranlık. Mest olmak. Cenabı Hakk'ın yarattıklarına bakıp onun hakkında sonsuz sevgiyle ona hayran olmaktır. Zaten Elhamdülillah Fatiha suresindeki Elhamdülillah Hamd Allah'a mahsustur. Ayetinde üç tane mâne var. Elhamdülillah Allah'a hamd olsun demektir. Kaba tabiriyle, açık tabiriyle. Ben Allah'a hamd ediyorum. Hamdimi kabul etsin mânesimedir kendi şahsi hamdini. Halbuki orada şahsi değildir. Elhamd ham cinsidir. Cins olarak söylüyor. İkincisi bütün mahlukatın hamdi Allah'a aittir. Yani vemin şeyin illa yüsbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamdetmesin, tesbih ile hamdetmesin. Subhanallah. Ve bihamdihi diye Allah'a hamd etmeyen hiçbir Allah'ın yarattığı yoktur. Üçüncüsü, sen kime hamd edersen et, kime şükredersen et, istersen gavura, istersen puta, istersen ağaca, gördün bir güzel çam ağacı, hey ya, ya ne güzel ağaç diyorsun, bütün hamdler onu yaratana gider, dolaylı yoldan gider. Çünkü onu mesela sen Mimar Sinan'ı Süleymaniye'yi görüyorsun Mimar Sinan'ı ediyor ya büyük Mimar ya dahi adam ne kadar da muhteşem işler yapmış ne güzel camiler eserler ortaya koymuş falan diyorsun sen ister Mimar Sinan'ı ör onun netice itibariyle o Mimar Sinan'ı yaratana gider dolaylı yoldan onun için bütün hamdler Allah'a aittir Allah'a gider böyle yaratana işte bütün bu güzellikleri Mimar Sinanları mimari kainatı çamı ağacı yeşilliği diğer bizim için nimet olan her şeyi önümüze Seren Allah ona hayranlık mertebesiz tesbihatın tesbihatın son mertebesi subhan Allah'tır onun için diyor Ey bülbül ismi subhan Virdin mi var diyor yani sen o mertebelere mi eriştin? Meleklerin zikridir Subhanallah. Melakut aleminin zikri Subhanallah'tır. Fe Subhanal-lezi bi yedihi kulli şey. Bizim zikrimiz fe tebarakallah'tır. Dünya nimetleri için yapılan zikir fe tebarakallah. Tebarakal-lezi bi yedihi'l-mülk ve huve kulli şeyin kadı. Mülk aleminde yaşayan, bu dünyada yaşayan bizim zikrimiz Tebarak Allah'tır. Meleklerin zikri Allah'tır. Çünkü onlar Allah'ın ihtişamını, Allah'ın büyüklüğünü bizden daha yakın, daha iyi biliyorlar. Hepsi Kur'an'dan çıkıyor. Merak etmeyin. Mevlanalar, işte alimler kelimelere bakıyorlar. Bundan ne çıkar? Bu sütten ne kadar yağ çıkar? Onu alıp bize sunuyor. Ha, bu, bu sütten acı... İşte esas sütü kestirmeyeceksin efendim. Ayetten mana çıkartırken suyu sütü kestirmeden, sütü bozmadan çıkaracaksın manayı. Yoksa işi da dini de şeriatı da bozar gidersin işte. Böyle. Peki ne oldu? Bir kimsenin hakiki kıbleye sırtını çevirmek suretiyle. Hayran olması değil, esas hayranlık Allah'adır. Ama bir kimsenin hakiki kibleye Allah'a sırtını çevirerek onun nimetlerine hayran olması değil, belki dostun mest ve müstahrakı olmak suretiyle hayretidir. Yani yaratana karşı duyulan saygı ve hürmet esas hürmet odur diyor. Esas hayranlık odur. Bütün hayranlıklar Allah'adır. Ona bakacaksın. İşte Yunus'un dediği de odur. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü diyor. Sen yaradılanlara bakarsan çok karanlık şeyler görebilirsin. Ama onların neticede yaratana baktığın zaman çok güzel şeyler görürsün. Allah'ın kendisi çıkar karşına. Allah her yerden tecelli eder. Her yerde mevcuttur. Senin bakış açına bağlıdır. Algı gücüne bağlıdır daha doğrusu. Zihin yapına bağlıdır. Birinin yüzü dost tarafına müteveccihtir. Dosta yöneliktir, Allah'a yöneliktir. Diğerinin yüzü ise hakikatta onun yüzünden ibarettir. Bir yukarı mertebeyi söylüyor Hazreti Mevlana burada. Onun yüzü dost yüzüne baka baka aynaya bakmış gibi. El-mü'min miratül mü'min. Mir Mümin, müminin aynasıdır diyor. Eğer sen sürekli Allah'a bakıp mest oluyorsan, Allah'ın sendeki bütün sıfatları sana da yansıyor, tecelli ediyor demektir. Onun yüzü, onun yüzü Cemalullah'a döner işte. Hazreti Muhammed'in yüzü gibi. Cemalullah, Hazreti Muhammed'de aile. Yani Allah, Hazreti Muhammed'de, Ayna olarak kendini göstermiştir. Kendi kudretini, kendi merhametini Hazreti Muhammed'de göstermiştir. Peygamber Efendimiz ona ayna olmuştur. Oradan görürsün diyor. O zaman, baktığın zaman sevgiliyi görürsün zaten. Yani Hazreti Muhammed'e bak, Allah'ı gör. Size biraz garip gelecek ama benim hocam Allah rahmet eylesin dedi ki o kadar büyük ki dedi Hazreti Muhammed o kadar büyük ki dedi Allah dedi eğer yeryüzünde haşa dedi insan olarak görünmek isteseydi dedi işte onun şeklinde o olarak görünecekti dedi. O kadar Allah'a yakındı işte. Burada söylediği ikinci söylediği Hazreti Mevlana'nın Hazreti Peygamberdir. Doğrudan doğruya kendisi Cemalullah oluyor diyor. Evet. Allah da Allah'ın bütün sıfatları kaç isim var? 99 esması hepsi onda tecelli eder yani kul gücü kadar tecelli eder Allah bütünüyle kendi varlığını kimseye bölüşmüş falan değil yanlış anlamayın O Muhammed'e baktığın zaman seni Allah görür. o İmam-ı Gazali onu şeyde de söylüyor zaten İmam şeyde ölümün -ül ön sözünde de söylüyor Diyor ki gidin bir mürşit denilen, hoca denilen, din adamı denilen, şeyh denilen kim varsa onun yanında oturun diyor. Hiçbir şey konuşmanıza gerek yok. Eğer diyor içinize Allah sevgisi doluyorsa, onun yanında olduğunuz zaman ve ahiret din duygunuz gelişiyorsa, işte cennet, cehennem, ahiret, hesap, Allah, Muhammed dinle ilgili şeyler, duygular içinize geliyorsa diyor, o alim, o hoca efendi, o şeyh efendi, hakiki Allah ehlidir, ehlullah'tır. Eğer diyor, içinize dünya doluyorsa, işte inşaattır, arabadır, işte yahut ki dün oynanan Fenerbahçe maçıdır falan, onlar geliyorsa, onda hiçbir şey yoktur demektir diyor. O dünya ehlidir diyor. Dünya ehlinin yanında bulunursan, İçine dünya lezzetleri, dünya nimetleri, dünya zevkleri dolar. Allah ehlinin yanında oturursan orada sadece diyor Allah sevgisi, peygamber sevgisi, din sevgisi, Kur'an sevgisi olarak sana diyor yansır. Tıpkı ısı gibi sobanın yanına yaklaşırsan ısı artar. Ne orada ne var dolabının yanına yaklaşırsan üşürsün o kadar yani soğuk bir yere yaklaşırsan soğuk üşürsün sıcak bir yere yaklaşırsan o sıcaklık seni sarar tesir eder diyor duygular şimdi işte hatta o ehlullah konuşmazlar biz zannediyoruz ki şems ile hazreti işte kapanıyorlardı saatlerce münakaşa ediyorlardı zannediyoruz böyle televizyondakiler gibi zannediyoruz yok öyle bir şey Yan yana oturup ikisi de tesbih çekiyor. Zikre diyor. Akseder haleti merdan gönülden gönüle diyor. Gönülleri konuşuyor. Senin şimdi kayıt yapıyorsun ya şeyden kaset dolduruyorsun. Bir sesten kas, kayıt kaset doldurma vardır. Bir de kaseti koyarsın, dolu kaseti koyarsın. Bir de boş kaseti koyarsın. Sessiz kayet, kayet, kaset kaydeder. Basıyor düğme. Er, doluyor, doluyor, doluyor. Diyoruz ya hani ses yoksa da yok falan. Ama hocam diyor bu kendisi dolduruyor. diyor. Bak şimdi diyor. Çıkarıyor bunu koyuyoruz. İkincisini alıyor. Aynen. Sesli kayıt, sessiz kayıt. Ehlullah sessiz kayıtla konuşurlar. Gönülden konuşurlar onların şeyleri öyle zevzeklik yok orada fazla laf yok lafa da ihtiyaç yok zaten aşkın dili sükuttur diyor evet yaşamayan bilmez tabi eyvallah birinin yüzü dost tarafına müteveccihtir dosta bakıp hayran oluyor diyor Allah'ın kudretini subhan olan varlığını öteki de diyor Allah'ın cemali oluyor o kadar şey oluyor ayna gibi işte birincisi, varisi peygamberi olan Ehlullah'ı anlatıyor. İkincisi de bizzat peygamberin kendisini anlatıyor. İkinci cümle. Evet, devam ediyoruz efendim. Ha. Her birinin yüzüne bak ve onların efsafını hıfz et, hallerini. İhtimal ki, hizmet vasıtasıyla sen de nasıl olursun. Sen de onlara hizmet ettiğin zaman muhtemel ki sen de onlar gibi olursun diyor. İşte onun için vasbir nefseke meallezine yed'une rabbehum bil adati vel aşi diyor. Kur'an-ı Kerim emri diyor. Hatta kendinizi iyilerle beraber tutmaya, iyilerle dost olmaya zorlayın diyor. Sabredin. Biraz siz evvela sıkılırsınız. Size yabancı gelir onların dünyası ama sen diyor sabret. Vasbir nefseke Kendine sabret tut. Maallazina ve Gece gündüz Allah'ı zikredenlerle Allah'ı düşünenlerle, Allah'ı konuşanlarla Allah ehliyle beraber ol diyor. Zikir ehliyle. Sonra ve la tut an Kalbini bizim zikrimizden, bizi anmaktan, bizi sevmekten gafil tuttuğumuz kimselerle de diyor, yakınlaşma. Onlardan uzak dur diyor. Sen de onlar gibi olursun. 40 gün bir yere oturursan onlardan birisi olursun. Hiç merak etme. İşte bir arkadaş şey vardı bizim köyde. Mahmut amca vardı. Allah rahmet eylesin. Tabii büyük o birinci dünya savaşına gitmiş. Benim çocukluğumda. O derdi ki ben başka köylerin itlerini de tanırım demişti. Edepsizlerini kastediyor. Nasıl tanırsın falan dediler de da dedi ki onlar bizim köye geldikleri zaman bizim köyün itleriyle dolaşırlar dedi. <gülüyor> Şaka. Var çok şey söylerdim. Böyle. İşte bu alfabe yeni gelmiş. Biz okula yeni gidiyoruz. 1942-43 senelerinden bahsediyorum. Tabii onlara çok yabancı geliyor. Ali topu tut, Sunay işte koş falan işte falan diye böyle Yahu dedi, biz dedi ölünce dedi, bu bizim çocuklar. Bizim mezarımızda bunları mı okuyacaklar dedi. Falan. Yani babama zorladılar. Hocaefendi dediler, ya çocuklara hiç olmazsa namaz surelerini öğretin falan. Yasak çünkü. Ben yasak dönemde okudum yasak. Yasakın ne demek olduğunu biliyorum. Kendi öz babamdan, babam imam, köyün imamı, kaçak Kur'an öğrendim. Evet. Onları siz Rüya gibi gelir size. Sonra ne oldu? Ben ilahiyat fakültesinde Kur'an ve tefsir hocası olarak vazife yaptım. Devlet bana Kur'an öğretmem için maaş verdi. Buyur. Devirler arasındaki farkı anlatıyorum. Ben babamdan kaçak öğrendim Kur'an-ı Kerim'i. Böyle. Onları anlatmıyoruz. Şey olmasın diye. Kimse rencide olmasın. Ama rencide olacak bir şey yok. O, herkes biliyor yani. Evet, hak akseder haleti merdan gönülden gönüle. Bu gönülle şey etmeyi, haberleşmeyi duygu ile, duygu dünyasından bahseden bu şeyleri, beyitleri okuduk, anladık. Madem ki insan yüzlü birçok şeytan da vardır. İnsan gibi görünen melekler vardır. İnsanın melek cinsinden olanları da vardır. Şeytan cinsinden olan da var. Abedede tağut diyor zaten, şeytana tapanlar diyor. Şeytanın kulları diyor. Kur'an-ı Kerim. Me ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Yasin suresinde. Ey diyor benim kullarım. Şeytana itaat şey etmeyin. İtaat etmeyin. Onun izinden gitmeyin. Onlar sizin, seni düşmanın senin. Sizin düşmanınız. Atanızın düşmanı. Sizin de düşmanınız. Adem'in de düşmanı. Adem evlatlarının da düşmanıdır şeytandan hayır umulmaz o seni hayra götürmez hayır gibi başlar en sonunda baştan çıkarır Hep zaten aldatmak başkadır şeytanın işi aldatmaktır madem ki insan yüzlü birçok şeytan vardır o halde her ele el vermek yani intisat ve biat etmek caiz değildir sadece biat meselesi değil bakıyor çok zeki kabiliyetli ama huyu bozuk, bunu kötüye kullanacak belli. İşte geliyor efendim diyor, ben sizden diyor el almak istiyorum diyor falan. Bana da geldiler, ta şeyden Güney Amerika, Güney Amerika'dan bir kız Almanya'da okumuş, gitmiş orada, bakmış ki orada dine ilgi var böyle Rumi falan, işte bir Amerikalı bir şey yazmıştım ile ilgili. Ben bunun kaydını bulurum diyerek gelmiş ya Esin ablaya bizim bizim derneğimiz şeyde var. Uluslararası Mevlana Derneği diye. Onun da üyesi falan yok işte 15 kişi orada hizmet vermeye çalışıyorlar. O derneğin adını bulmuş, gelmiş. Tabii kıstır kasıllı. Alman Almanya'da doğmuş. Şeyle Güney Amerika, şey Brezilya'da. Geldi dedi ben dedim Mevlana hakkında sizden dedi el almaya geldim ne yapacaksın dedim ben orada dedi icra dedim peki dedim din hakkında ne biliyorsun namaz kılmıyor oruç bilmiyor bir şey yapmıyor Almanya'da benim biraz bir şeyler işte peki dedim bunları öğrenmeden mevleviliği nasıl orada icra edeceksin falan oraya gidip ahkam kesecek ben işte İstanbul'dan geliyorum ben Mevlana şeyiyim mürşidiyim Dervişliğe de razı değil. Doğrudan doğru irşat istiyor yani öyle. Hiç. Dedim kızım ben seni tanımıyorum. Huyunu bilmiyorum. Bak tahsil durumun müsait değil. Sen hiç din tahsili yapmamışsın. Kurma, kurbanı yüzünden okumayı bilmiyorsun. Kur'an bilmiyorsun. Hadis Han haberin yok. Ben sana Mevlana hakkında izin vereceğim. Orada ne yapacaksın? Ne öğreteceksin sen? Dikiş nakış mı öğreteceksin? Evvela bir yetişen. Hani okumadan alim yazmadan katip hep şimdi böyle geliyor hocam bana el ver hiç kimse el vermiyor yani, nerede kullanacağını bilmiyorsun ki ha tanıdığım güvendiğim bakıyorum çok yakından tanıdım ha diyorum ki işte bu bu belki inşallah ileride olur falan aynı şey maraşlı var mı içimizde varsa parmak kaldırsın maraş asıllı olan yok Hacı Ali Efendi var Maraş müftüsü o şeyde o Maraş Fransızlara karşı ayaklanma hareketinde o şeyde e, sütçi imamla sütçü imam değil adı imam olan sütçülük yapan birisidir orada sütçü imamı imam zannediyorlar caminin karşısında sütçü dükkanı olan orada doğuda imam koyarlar güne güne isim olarak koyarlar imam Mesela bizim Ebu Hanife adında şey vardı, babası Ebu Hanife'yi çok seviyor, oğlunun adına Ebu Hanife koymuş. Hacı koyarlar, doğuştan dedesi falan hacıysa eğer, oradan hacı koyarlar işte. Hacı Sabancı vardı, Allah rahmet eylesin. Öyle, hacı koyarlar, Şimdi, imam doğuştan adı imam, göbek adı imam ama mesleği sütçülük. Tam hutbeye çıkılacağı zaman cuma saatinde herkes camide caminin karşısında da o da abdest almış camiye gidecek. Cuma namazına. Ezan okunmuş. İki tane Fransız askeri iki tane çarşaflı Müslüman kadrinden şey ediyor. Laf atıyor. Taciz ediyor yani. Gidiyor sürtünüyor falan ediyor falan. Ulan kefereler siz hala bu Müslümanlarla uğraşacak mısınız? Tezgahın altında şey varmış pala Çekmiş palayı gitmiş Fransız askerlerle saldırmış tek başına. E, çarşıda insanlar var haydi arbede falan geliyor hocaefendi de hutbeye çıkmış. Cuma günü hocaefendi dışarıda savaş başladı arbede başladı. Deyince hoca da diyor ki cihat farzdır cumayı terk ediyoruz haydi herkes silahını alsın buyursun diyor şeye öyle ayaklanma öyle başlıyor. Esası budur. İşte o Hoca Efendilerden biri, o caminin imamı olan Hacı Ale Efendi 60 sene Maraş'ta şey yaptı. 1923'lerden 20'lerden ta 1966'ya kadar bu personel kanunu Diyanet Personel Kanunu 65'te çıktı. O zamana kadar Maraş Müslücü, Çok muhterem bir adam. Kendisi Nakşi, Kadiri, Mevlevi, Sunusi hatta Şazeli, Sekiz tarikattan irşat şeyi var, bir e icazeti var. Maraş'ta sekiz tane müridi yok. Onu size söyleyin. Öyle öyle. Her önüne gelene böyle dernek kurar gibi, böyle maça gider gibi böyle dervişlik olmaz. Öyle şey yok. Hizmetle olur, ilimle olur, ibadetle olur, takva ile olur. Bakarsın, güvenirsin. İşte Hazreti Mevlana onu anlatmaya çalışıyor. Gelirmiş Hoca Efendi. İşte sizde icazet şey varmış, izni varmış. Ben sizden el almak istiyorum. Evladım sen hadis okudun mu? Yok hocam. Efendim, ben ne bileyim hadis. Peki tefsirden haberin var mı? E, dini tahsilin var mı? Hayır hocam yok mu işte. Biz işte şu işi yapıyoruz. Evladım sen beş vakit namazını kılıyor musun? Kılıyorum. Orucunu tutuyor musun? Tutuyorum. Zekatını varsa veriyor musun? Veriyorum elimizden gelen işte hayır hizmet yapıyoruz bir şeyler. Cennete girmek için bunlar sana yeter. Haydi git diyor bunlara devam et. Cahile şey veriyorsun, silah veriyorsun. O, o silah vermek gibi bir şey. O da gider kendi kendini vurur. Yani bilmez çünkü onu nerede nasıl kullanacağını bilmez. Öylece Tamir edeyim derken yahut silahı doldurayım derken kendi kendini vurur. Hem kendisini mahveder hem de etrafındakilere zarar verir. Aynen bak Muzaffer Hoca kitapçı Muzaffer Hoca'yı tanınacağınız var mı bilmiyorum. Ha, siz tanıyorsunuz Allah rahmet eylesin. Bir gün şunu dedi. Bir insan dedi namaz kılmayabilir, oruç tutmayabilir. Yani günahkar bir insan dedi. Fakat dedi cahilin dedi irşada soyunması hepsinden günahtır dedi. Çünkü o oruç tutmayan, namaz kılmayan adam sadece kendinden sorumludur. dedi. Ama bir cahil birisi etrafa verdiği fesatla da dedi mahveder dedi. Hem kendini mahveder hem o ona bağlı olanları mahveder dedi. Onun için... Onun dedi, o adam dedi, irşatla uğraşacağına gitsin, meyhanede içki içsin, daha az günahkar olur dedi. Aynen bunu söyledi. O insan irşatla uğraşacağına gitsin, meyhanede sabahtan akşama kadar içki içsin, daha az günahkar olur, daha az günah işlemiş olur dedi. Allah rahmet eylesin. İş böyle ciddi şimdi. Dine karşı ilgi var onun için söylüyorum. Hazreti Mevla'na zaten ta o zamandan, Bunları söylüyor işte. Şimdi bak dikkat edin. Gerek cinden gerek insandan olsun. Şeytan insanların göğüslerine daima vesvese verendir. Ayeti kerimesinde beyan buyurulduğu gibidir. Çünkü kuşu aldatıp tutmak için avcı o kuşun çıkardığı seslerle ilgili ıslık çalar. O kuş gibi ötmeye başlar, çalışır. O kuş hem cinsinin sesini işitince havadan iner tuzağa tutulur, yakalanır. Mürşid öyle diyor. Avcıya benzetiyor. Avlar işte okumuştur bir Abdülkadir Geylani'den yahut mektubatdan, işte Nahşi'den, İmam-ı Rabbani'den yahut Mesnevi'den, Mevlana'dan bir bir şey kendine göre bir takım güzel bilgiler, güzel sloganlar edinmiştir. Onları kullanır. Öteki onları bilmeyenler de ha bu adam çok büyük mürşit, çok büyük alim zannederler. Alçak bir herif bir takım saf kimseleri kandırmak için dervişlerin kelimelerini çalar. Hırsızlık yapar. O çaldığı malzemeyle başkalarını kandırmaya çalışır. Dikkat edin. Aynen. Bak. Alçak bir herif bir takım saf kimseleri kandırmak için ehlullahın, dervişlerin kelimelerini çalar. Erkeklerin yani tarikat ricalinin ricalun letul hihim ticaratun ve la an zikrillah o, o ayette telmihte bulunuyor. Hazreti Mevla'na erkekler demiş, tercüme biraz şey yiğitler demesi daha doğru. Evliyaullah'ın yiğitleri meşhurları manasınadır o yani tarikat ehlinin sözü de işi de parlak ve sıcaktır alçakların işi ise böyle hayasızlıktır bunlar bir utanmaz yüz tükenmez söz bütün sermayesi diyor bunların bir utanmaz söz bu Akif'in sözüdür ben buraya kaydetmişim İnsanları kandırmak için bir utanmaz yüz, tükenmez söz, bütün sermayesi diyor o insanların. Dilenmek için yünden arsan yaparlar. Müseylemetül Kezzab'a Ahmet lakabını takarlar. Halbuki Müseyleme'nin lakabı Kezaptır. Peygamber Efendimiz ona bu ismi vermiştir. Peygamber Efendimiz'in lakabı ise Serveri Ulul Elbab'dır. Yani Üstün zekalıların efendisi, başı, başkanı, serveri, baş tacı. Kezzabın Hazreti Ahmet, Rahmanül Yemame diye adlandırılması gibidir diyor mürşit kendisine de büyük unvanlar alır işte Behdi falan ismini kullanır yahut işte onun soyundan peygamber soyundan seyit olduğunu söyler vesaire yapar. İşte önümüzde çok misaller var tek tek söylemeye gerek yok işte şeyler. O Adnan hoca falan dedikleri falan ötekiler başımıza bela olanların hepsini Hazreti Mevlana 800 sene önce söylemiş bunlar. Buyurun. Bu keramet midir? O zaman mevcuttu. O zaman da vardı tabi buna benzer şeyler ama şimdiki dehşetiyle değildi. O bir köyde, bir kasabada, küçük bir mahallede bu iletişim böyle mevcut değildi. Şimdi bir mesela Nun tarikatı diye bir şey var. Mun. Mun tarikatı diye ta Güney Kore'de bir adam işte o sonra şimdi Amerika'ya gitti galiba. Orada dervişleri var. Dünya çapında şey iletişimi var. Filipinler'de onun adamları var, müridleri var, teşkilatı Güney Kore'de var, Kuzey Kore'de var, birçok yerde Çin'de var, Amerika'da var. Dünyayı kasıp kavuruyor. Hatta buraya gelmişti onların adamlarından bir tanesi beni de davet ettiler. Kasım Gülek de onlara şey yapıyordu. Allah rahmet eylesin. O da ne maksatlaysa öncülük yapıyordu gittik şeyde bir şey yok ortada hiçbir şey yok şifadır diye adam şeye böyle şişelere göya okuyor tapayla kargoyla Filipin'e gönderiliyor onun nefesi böyle icat etmişler nefesi 72 derde deva inanırsan devadır aptal çok bu dünyada Evet, bir İngiliz Lord'u diyor ki bir insan ne kadar aptal olursa olsun ona hayran olacak başka aptallar bulunur diyor. Öyle, çok maalesef. İlgi çok, bilgi yok, edep yok, hürmet yok, dine saygı yok, kutsal yok, kutsalı mahvettik. Bütün bunlar kutsal olan şeyi paspas haline getirmektir yani öyle şey değil basit şeyler değil Hazreti Mevla'nın anlattığı işte Müseylem Matül Kezzap çıktı daha da Peygamberimiz hayattayken dedi ki sana Hicaz bölgesi verildi dedi bana da Yemen bölgesi verildi dedi gel seninle anlaşalım dedi bana bu, bu bölgeyi terk et dedi sonradan da Peygamberimizin şeyinden sonra hemen vefat eder etmez. Daha hayatındayken teşkilatlandı. Ordu kurdu. Asker topladı. Silah. Ondan sonra sonra şadreti Ebu Bekir onların üzerine şey gönderdi. Ordu gönderdi. Birden Şeca diye bir kadın çıktı. Kadınlardan da var merak etmeyin. Sahte peygamberler. Erkekten olur da kadından niye olmasın diyor. Öyle. Şimdi Böyle. Gittiler. Neyse onu hallettiler. Kim halletti biliyor musunuz? Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. Öldürenler arasında. O, o ekibin içinde. Müseylemetül Kezzabı evinde baskın yapıp öldürenlerden birisi de İkrim'e. Babası Bedir Harbi'nde Müslümanlara karşı savaştı. Peygamber'e karşı savaştı. Oğlu da Müslüman oldu. Gitti o din düşmanı Kezabın Kezzab'ın şeyinde, ekibinde, öldüren ekipte bulundu. Böyle işte onun için Peygamber Efendimiz hep sabırla bekledi. Münafıkları kimseye söylemedi. Sordular ya Resulallah kim bu münafıklar, Kur'an münafıklardan bahsediyor, bunlar kim dediler? Peygamber Efendimiz bildiği halde, tek tek bildiği halde kimseye söylemedi açıklamadı, ifşa etmedi. Çünkü dedi bunların soyundan Müslüman nesiller gelecektir. Atalarının bir münafık olarak ifşa edilmesi bunları rencide eder. Öyle de gelecek torunları, çocukları rencide eder dedi. Onları mahcup etmeyelim. Onların hatırı için onları söylemedi. Peygamber böyle tedbir ehli. Allah onun şefaatına nail eylesin. Ben Allah'tan bahsederken Rahatım da peygamberden bahsetmeye dayanamam. Bak size söyleyeyim yana. Benim yüreğim el vermez. Peygamber başka bir şeydir. O yetim büyüdü çünkü. Bütün ne ise, ne verdiyse, hepsi Muhammed'in eseridir. Ben de, sen de, da, ezan da hepsi. Ezan-ı Muhammed'i. Peygamber o kadar kıymetlidir. Öyle. Şimdi peygamberi dışlayıp kendi din hakkında hüküm vermeye çalışıyor aptallar. Ne dedik? Allah buyurdu, Muhammed duyurdu. Biz de yaptık. Biz de yapmamız lazım. İşte o kadar. Muhammed'i sollayıp geçmek mümkün değildir. Ayette öyle diyor zaten. Ya yuha'llezina amanu la tuqaddimu beyne yade illahi ve rasulihi Ey müminler, ey Müslümanlar, sakın Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin diyor. Kendi arzularınızı, kendi isteklerinizi, Allah'ın emirlerinin, peygamberin tavsiyelerinin önüne geçirmeyin diyor. Peygamber ne dediyse şifadır, ne yaptıysa devadır, ne söylediyse haktır. ma يَنْتِقُ anil الْهَوَىٰ diyor. Ayet. Ya Kur'an söylüyor bunları. Allah sana peygamberi referans veriyor. Ona uy diyor. Onun izinden git diyor. Biz peygamber yokmuş gibi hareket ediyoruz din konusunda. Öyle şey yok. Peygambersiz din yok. Kitapsız din çok. Kitabı olmayan işte dört tane din var kitabı olan. Ötekilerin çoğunun kitabı yok. Peygamberi var ama. Öyle. Onun için ben peygamberden bahsetmeye yüreğim dayanamaz çünkü. Kusura bakmayın duygulanıyorum. Affedersiniz. Yani şu bu böyle dersle olmayacak şeyler ama şey değil. Biraz Tek örnek, tek odur. Size söyleyeyim. Örnek tek, Hazreti Muhabbet. Başka örnek yok. Sakın kimseyi örnek almayın. Ne Diyanet İşleri Başkanı'nı, ne Mahalle imamını, ne Kasabanın Müftüsü'nü, ne şunu, ne bunu. Ne şu Hoca Efendi'yi, ne beni, ne kimseyi. Örnek alacaksan Peygamber'in örnek alacaksın. Allah onu diyor çünkü. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ عُسْفَةٌ diyor. Peygamber örnektir diyor. Size biz Peygamberi örnek gösterdik. Dindarlık peygambere yakınlık demektir. O kadar. Hal olarak yakınlık demektir. Amel olarak yakınlık demektir. Onun yaptıklarını yakınlık. Muhabbet olarak yakınlık demektir. Allah Allah onun muhabbetinden de şefaatinden de mahrum etmesin. Evet. Gönlünde Peygamber muhabbeti varsa zaten sen şefata nail olmuşsun. Daha ne istiyorsun? Evet. O şefaat etmiş demektir. Eğer onu seviyorsan. Şarab-ı ilahinin mührü halis misktir diyor Hazreti Mevlana. Malum olan şarabın sonu ise azaptır. Bu şarap hakkında da iki tane şey var. Yine Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'de onu uzun uzun bir kasidede anlatıyor. Şöyle diyor, Birisi üzüm şarabıdır, o İsa ümmetinin kısmeti diyor. Üzümden elde edilen şarap. Birisi de kevser şarabıdır diyor. O da Muhammed ümmetinin kısmetidir diyor. Kevser şarabı dedi ilahi aşktır işte peygamber aşkıdır. Ha. O, o sevgiyle o aşkla şey etmek. İkisinden de diyor küpler dolusu var. İki şarapten de. İster ondan iç ister ondan iç diyor. Ama şunu bil ki eğer diyor üzüm şarabı içersen bir daha o kevser şarabını içmek sana hiç nasip olmayacak diyor. Onu bir daha içemezsin. Allah bize kevser şarabını ihsan etmiş. İnne atayna kel kevser diyor. Bak her kul için geçerlidir o kep Kim okuyorsa o kep ona hitap ediyor. İnne atayna kel kevser. Ey bu süreyi okuyan biz sana kevseri verdik diyor. Kevser Muhammed aşkıdır işte Allah sevgisidir. Muhammed sevgisidir. Bitti. Evet. uyumadık değil mi şeyi? Ya. İki cihanın zevk ve sermayesi ilahi aş sarhoşluğudur. O içkiyi tatmamış olanlar bu sarhoşluğu bilmezler diyor. Men lem yazık, bilmez yazık demiş. Tahirül Mevlevi kendisi yazmış öyle. Bu söz onundur zaten Tahirül Mevlevi'nin. Men lem yazuk, lem yariftir aslında şey o ifadenin Arap atasözüdür. Hatta hadis diyenler vardır. Men lem yazuk, bilmez yazık diye Türkçe'ye öyle terbi etmiş. Kim tatmamışsa onu bilmez. Tadını bilmez manasını. Men lem yazuk, tatmayan kim tatmadıysa lem yarif diyor. Bilmez, tanımaz manasını. Kendisi de Menlem yazık, bilmez yazık diye <gülüyor> tercüme etmiş. Böyle tercümeleri vardır. Tahir-ül şair adam, Edip adam. Evet. Mesela Hazreti Ali'nin hakkındaki peygamber hadisini şeyi e, orada diyor La feta illa ali la sayfa illa zülfikar demiş peygamber efendim. Hiçbir yiğit yoktur ki Ali olmasın. Yani böyle Arapçasını öyle kelime kelime tercüme edersen biraz şeydir, zor tercüme edilir. La sayfa illa zülfikar. Kılıç yok, sadece zülfikar var. Tahir-ül Mevlevi böyle tercüme etmiyor onu. Yiğit varsa yoksa Ali'dir. Kılıç varsa yoksa zülfikar dildi ya tercüme. İşte gerçek Türkçe budur. Ha. Kendisi dil zevki olan bir adamdır aynı zamanda. Allah rahmet eylesin. Burada da çok şey katmış yani Hazreti Mevlana'yı anlatırken işte bu beyitleri falan çok zevkli şeyler de söylemiş. Biz dil zevkini de kaybettik. Evet. O akşam şeylere bakıyorum daha ikinci soruda. Ya deyimleri bilmiyor, bir şey bildiği yok. Gelmiş oraya yarışar, gelmiş bari, bari yarışmaya çıkmayın da beni üzmeyin. Bazen böyle ağlayasım geliyor ya. Hoz koca profesör adam ikinci soruda elenip gidiyor. Dert ya. Vallahi dert ediniyorum kendime. Üzülme hanıma da diyorum ya. Şu nesle bak ya. Kendi dilini bilmiyor. Dil zevki yok. Bitti. Bir Bektaşı dedesiyle konuşuyoruz. Şimdi böyle efendim dedim. Kusura bakmayın biz orada yok dedi. Siz hafızsınız dedi. Oraya otura Kendi yerini bize verdi. Böyle yüksekte koltukta oturuyoruz. Üç kişilik kanıpa. Hafızlar geldi. Üç, üç hafız. Kendi yerini verdi. Yanımızda halının üstüne diz çöktü oturdu. taşid dedesi. Efendim aman dedim. Dedem ben o zaman 30 yaşındayım. O 70 yaşında benim. Şimdiki yaşımdan belki. Yok dedi. Size. var. Siz dedi ehli Kur'an'sınız, sizin yeriniz orası, biz sizi dinleyeceğiz burası dedi. Aman efendim kusura bakmayın dedim, ben mahcup oluyorum falan değilim. Biz kusur dedi, bakarsan görünür dedi. Biz bakmayız da görmeyiz dedi. Biraz sonra başka bir şey söyledi. Bir şey sordum ona, duyduk ve uyduk efendim Semi'ne ve ata'ne'nin Türkçe'ye tercümesi. Duyduk ve uyduk efendim. Dedi. Aman yarabbim. Ya adamdaki dil zevkine baksan, Türkçe'ye, hakimiyete bak. Bayıldım. Sonra dost olduk. Zeynel dede. Bektaş'ı almış. Allah rahmet eylesin. Bak çok mübarek bir adamdı. Ya her şeyin hakikisi güzeldir. Size söyleyeyim ya. Bektaşı'nın de hakiki eğitim görmüş, terbiye görmüş, tekkeden yetişmiş. O bek... Almış bütün cemaatini getirmiş hacda. Uçaktan dedik, baktık ciddedeler. Onlar bizden bir Ankara'dan gelen uçakla gelmişler. Abi bir sarmaş dolaş olduk. Beş vakit namazlı, abdestli, haclı, zekatlı bektaşı şey. Işte. i̇şte hakiki bektaşı budur. Oturup sofrada içki içer bilmem ne şeyi. Onlarınki laftır. Bir başka bir dedesi de aynı şunu dedi. Erenler dedi. Din iki şeyden meydana gelir dedi. Muhabbetten ve ibadetten ibarettir dedi. İman muhabbettir dedi. İbadetten muha şeydir dedi. Bizim sersemler dedi, muhabbet dediler, ibadeti terk ettiler dedi. Kusura bakma dedi, sizinkiler de dedi, sersemler demedi tabi, belki nezaketler. Sizinkiler de dedi, ibadet dediler, muhabbeti terk ettiler. İkisi de yanlış erenler dedi. İkisi de eksik dedi. Din, muhabbetle, ibadetle ikisi bir arada olursa tamam olur dedi. Dinin tamam olması budur dedi. İman muhabbettir, ibadet ameldir işte. Bu ikisi bir arada olursa din olur dedi. Ama yarım yarım olursa dedi din olmaz dedi. Muhabbetsiz ibadetten de bir hayır gelmez. İbadetsiz muhabbetten de bir hayır gelmez dedi. Evet. Dinin aslı, esası budur. Bunları biz Bektaşi dedelerinden öğrendik. Buyur. Bizim hocalar böyle şeyleri söylemezler işte. Ama demek ki düşünmemişler. Yani aklımıza gelmiyor. Bazen işte şey biz kitapta yazılı olanları söylüyoruz. Hayata yabancı kalıyoruz efendim. Biraz hayattaki nesle, neslin ihtiyaçlarına yabancı kalıyoruz. Bugünkü din eğitimi de o yüzden eksik. İmam Efendinin vazifesi sadece namaz kıldırmak değildir. Cemaatla yakından ilgilenmektir. Peygamberin şeyin vazifesini yapıyorsun. Peygamber sadece namaz mı kıldırıyordun? o mahalledenkini hastasıyla, haliyle, geçimiyle, derdiyle, meselesiyle ilgileniyordu. Peygamberin günlük günlük faaliyetler yarısı hasta ziyareti ya. Gidiyor, moral veriyor, şifa bulacaksın diyor, okuyor, şey ediyor, hal hatır soruyor. Medine'de hangi küçük çocuğa sorsanız diyor, peygamberi o çocuk size şunu söylerdi diyor. Onun en çok sevdiği çocuk benim derdi size diyor. Buyur. O kadar sıcak ilgi göstermiş demek ki çocuklara. Bizim şeyde başıma gelmişti neyse söylemeyin. Ben hafızlığa çalışıyorum. Daha 15-16 yaşlarındayım. Sıcak bir yaz günü. Belen denilen bir yer var. Ben Hataylıyım. İskenderun'dan çıktık yukarıya. İhsan Bey vardı. Dişçi İhsan Bey çok sever beni. Dedi haydi dedi, bize bir Kur'an oku, camiye ezan okunuyor. Mescid camiye girdik, Belen Camisi'ne. Geçtik içeri. İmam zaten tanıyor babamın arkadaşı. Beni görünce müezzin kameti bana verdi. Adettir böyle, ikram eder koca efendiler, işte müezzinler birbirlerine misafir gelince. Kamet ettim, İmam baktı beni görünce namazdan sonra ikindi namazı, namazdan sonra Mihrabe çağırdı. İşaret etti. Daha dua bitmeden. Dedi gel. Gittim yanına oturdum. Ses bülbül gibi. Genç iştahım da var. Arzum da var. istek, oku, istek de var. Gayet güzel bir aşır okudum. Tam camiden çıkarken işte oradaki cemaattan yaşlı amcalardan bir tanesi. Hafız olacaksın. Utanmıyor musun? Dedi. Kısa kollu gömlekle dedi camiye gelmeye falan dedi. Herkes kısa kollu halbuki. Niye beni seçti bilmiyorum yani. Ha. Şimdi ben bir daha o camiye gitmedim kardeşim. O adamla karşılaşmamak için. Buyur. Gençlere öyle mi davranmak lazım? Aferin evladım. Haydi Allah razı olsun. Bak ne güzel okudun falan. Bizi memnun ettin, şad ettin. Allah diline sağlık. Bir şey söyler adam. Ben, azı, ben oraya... Bu kadar okuyorum, müezzinlik yaptı falan. Ondan sonra azar işit. Hakaret gör. Bir şey okuyor. Suç işlemiş de değilim yani. Sadece herkes gibi benim de kısım kolum kısa kılıyor. Kolu. Yazın herkes öyle giyinir zaten. Böyle. İhsan Bey de ne dedi ona biliyor musun? Şu dedi kadınlara evvela dedi kilot giydir de dedi. Ondan sonra hafıza laf söyle dedi. Böyle. Hepsi dedi kilotsuz dolaşıyorlar dedi falan onun da şeyine gitti şimdi böyle mi davranır gençlere çocuklara yaşlara yok efendim şu kadar şey olursa cehennemde bir 40 sene yanacakmış 70 bin sene yanacak Allah cehennemde yakmak için kul yaratmadı öyle bir şey yok sizi ibadet etsin diye yarattı bize kendisine kul olalım diye yarattı siz kendi çocuklarınızı cehenneme atar mısınız Zaten bir şair diyor, ey Allah'ım diyor, işittik diyor, sen bizi cehennemde yakacakmışsın. Sen nerede yoksun ki bizi nerede yakacaksın diyor. Bu kadar yeter şimdi size.